553, numaralı konu, Eşap Bedir'de savaşırken Hazreti Peygamber'in dua etmesi, evet, Hazreti Ali şöyle anlatıyor, Bedir günü biraz savaştıktan sonra Resulullah'ın ne yaptığını görmek için yanına geldim, baktım ki Resulullah secde halindedir ve, ya hayu ya kayyum, diyor, başka bir şey söylemiyordu, tekrar savaş meydanına döndüm, sonra tekrar geldim, baktım ki yine secde halindedir, sonra savaşa döndüm, yine Resulullah'ın yanına geldim, baktım ki yine secde halindedir, ve yahayu yakayumu tekrar ediyor Allah ona zaferi müessser kılıncaya kadar bu duayı yaptı